Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala resulüyle Muhammed. Bugün inşallah konumuz namazın bir şartı olan hadesten taharet. Yani abdest almak meselesi. Namaz dinin direği olduğu gibi abdest de namazın direği. Abdest olmasa namaz tabi olmuyor. Abdest yarım olursa, yanlış olursa namazı tam olmuyor. Böyle. Yani abdudul almak ibadettir. Bunun tabi sevabı da vardır. Hadis okunmuş olan Müslim'den Hüla Aleyhisselam Hazretleri Men tevallâ fi ahsenel vudu'e Bir kez abdudul alsa fi ahsenel vudu'e abdestini de gülece alsa. Bakın burada iki şey var. Biri men tevalda. Abdest alsa, arkadan ilave geliyor, Fihah seniz ruhluğa, abdestini güzelce şey alırsa mı? Demek ki Abdestte de başlansa mı olmayacak? Hacı hata yahu min cizedihi, o kimsenin bedenli günahlara dökülür, hatta tahmin tahti ezzü fârihi. O kimsenin tırnı altına kadar günah dökülür, ile beraber. Yani önce günahlarından bir arınma, bir temizlik başlıyor abdese beraber. Tabii küçük günahlar ama. Böyle bunlar böyle. Abdest almaya başlarken abdestin dört tane farzı var. Abdestin dört farzı var. Bir kimse dar sıkışık zamanında ya su olmadığı zamanlarda bunu yine getirdi mi namaz kılabiliyor kişiye böyle kaltı sabah namazına su akmıyor, Eğil suyu yok Ya Allah korusun deprem bir şey oldu Yolda kaldı Demek ki dar zamanlarda şu az olduğu zamanlarda Dört tane Fars yere yani geldi mi Abdest oluyor Ne de bunlar Yüzü bir kere yıkamak Bir daha yıkamak, yüzü yıkamak. Bir daha var. Ama kuruyerek kalmamak şartıyla ama İkincisi iki el yıkamak girsekle beraber bir defa yıkamak da farz. Üçüncüsü başı mesetmek dörtte göğünü. Dördüncüsü de ayak yıkamak topukla beraber. Bundan farz bunlar. Demek ki zorunlu hallerde, sıkışık durumlarda bu dört tane farz geldi mi kişi namazı kılabiliyor. Ama normal zamanda Siyonet'e terkmemesi gerekiyor. Ablesine başlarken önce niyetmek sünnettir. Hanefi'de, Şabi'de farzdır. Bizi niyetmeyi Yani bir kimse rastgele elinizi yıkarsa ablada sayılmıyor. Bir kimse önce niyetmesi gerekiyor. Yani abdus almaya, namaz kılmaya için etmesi gerekiyor. Sonra besmele ile abdusa başlamaya gerekiyor. Besmele ile başlamaya gerekiyor. Eğer besmelesiz siz alınırsa yalnız abdus aldığı yerler yıkanıyor. Besmele çekerse bütün bedeni temizleniyor. Besmele, besmele ile. Besmele şeyh başlamakta demek sünnettir abdese. Sonra üçün üstüne gerekiyor abdest yıkacak yerlerinde eğer altında su geçirme bir şey varsa onu gidermiş gerekiyor. Bakacak kişi. Özellikle çalışan bir insan boyu yapan bir kimse bakacak. Hanımdan mesela bakacaklar ki hamur falan kalmasın diye yıkaması gereken yerlerinde çünkü altına su geçirmeyen bir şey olursa abdest yine tabi olmuyor. Yani abdest geçerli olmuyor. Biraz da yağlı boya gibi şeyler. Mesela kına altına su geçiriyor. Ama roja gibi şeyler altına su geçirmiyor. Buna bir tabak oluşturuyor bunlar altına su geçirmiyorlar bunlar. Sonra önce Elleri yıkamak, iken yıkamak birene kadar sünnettir bu da bence. Neden? Eller temizlik aleti olduğu için. Elle diğer yıkanacak için eli kirliyse ne olur? Hemen, hemen vurulmazlar bir su. Önce eller yıkanır. Mesela bir bardak su konacak. Bardak pişsin ne olur? Önce bardak yıkaması gerekiyor. Eli yukarıken de eğer kişinin paraman yüzük varsa, yüzük varsa, yüzük de eğer sıkı ise, unutması gerek alması girmesi için böyle. Tabii erkeklere ancak gümüş yüzüğü izin var erkeklere, altın haram var Kadınlara sevdasına ver. Gümüş yüzük de eğer gevşekse, yani kendileri oynuyorsa, zar etmedi böyle şey. Ama yüzük parmak aralarında yüzüğü sıkıysa ablalarıyla oynamıyorsa altına su geçmiyorsa o yapmak aralarında yüzüğü su geçmesi için altına. Sonra parmak aralarından başlayıp yukarıda girmeye gerekiyor böyle bileğe kadar, iki yerlere böyle, yıkamak lazım. Bir de parmak araları aralara böyle. Hem acı yıkanırsa parmak aralarından su girmese. Yalnız kışın su kolay girmez. Kışın su biraz yoğunlaşır. Çabuk girme herhalde. Şey. Daha dikkat me gerekiyor. Pamuk atılamadı, pamuk karbeli. Isıtıldı, pamuk gelmeye, pamuk karbeli. Kuruya kalmaması için. Üç defa el yıkamak nasıl sünnettir? Bir defa yıkadı bu sünnet. İkinci yine sünnet, üçüncü yine sünnet. Bir el yıkamata Üç tane sıraya sahibi var. Üç tane Bir el yıkamada var. Üç tane sıraya var. kardeşim. sıraya geliyor. Ağız yıkamaya sıraya geliyor. Ağız yıkamak. Sağ avuca su alınıp avucu su alta verilir. Kişi oruççu olmadığı zamanlarda bu sürede bu olması gerekiyor. Ağızdan çalkılması altı içerisinde. Bu hem salı aşınması çok zorundadır. Salı aşınması. Genelde ağzarda diş aralarında iyice bir şey kalır. Bakteri vardır, bakteriler, çoklar vardır böyle. Bunda yılanlara bularım, Buna temizlemek için ne gerekiyor? Bol su ama gerekiyor. Eğer az su olsa ve çalkalanmasa. Bundan gereken fayda sağlanmaz. Bir ağız gerekiyor. Yani İslam'da sağlık çok önemli sağlık. Çünkü bir insan bir yeri ağrıdı mı kafaya takılır. Namazı yapamam insan böyle. Bir de bana su verilir. Al bir bir daha az alınır. Su tükürülür tabii. Tekrar su ya tükürülür. Ama sağ Sıra gelişini buruna. Buruna da yine sağ ile Bir de burundan sağ ile su nefes yukarı çekilir. nefeste, su yukarı çıkması için. Herkesin genzinde yani burun üst kısmında bir şeytan vardır. Mutlaka. Yani şeytanlar her tarafa girerler bedene böyle. Herkesin bunu bir şeytan durur burada böyle. İşte bu ne yapar? Hem mikropları böyle temizler hem şeyleri yani kovuyor oradan böyle. Demek su alırken bununla hemen böyle yapılırsa olmaz. Su alınacak sayede bir çekilecek. Çekilirken su verecek buna böylece. Böyle çıksın. Sonra, sonra bu temizlenecek. Eğer kişi suyla temizlemeden bir sıra su verirse bu bir suyuna geçiyor bu. Çünkü maimüsame deniyor. İlk gördüğü su burunda kaldı. O kullanılan suyla geçti. O suyu hiç uyumamaz. Bu, bu için onu temizleyecek. Tek su verecek Birazsa Biraz daha burun sağlığı çok önemli. Burun sağlığı da. E, insan tabii havayı solurken havada toz her şey olabiliyor. Bunlar da buruna giriyorlar. Bir kısım burun tutuyor. Burun da İşte Bu sınıf bunları temizliyor muhtemelen. Yani İslam'da bu kural, temizlik kuralı, tek İslam'da var ben de. Önce eller yıkandı. Temizlik aleti, kap yıkandı diye ben Eller yıkandı. Sıra geldi şimdi ağza. Bunun da hikmeti bir de şu. Şimdi, mesela su çok soğuk olabilir, çok sıcak olabilir hem önce vurulmaz. Hem el bunu kontrol ediyor. Soğuk kontrol ediyor hava, ısısını. Suyu suyun kontrol ediyor, suyun ne yapıyor? ağızlar suyun tadını kontrol ediyor. Suyun kontrol, Eğer bozulmuş bir su ise, tadı bozulmuşsa geri salabilir. Bak dur ağzına verece. Sonra bunu da kokuyu kontrol ediyor. Su suysa, içine pis bir şey karışmışsa mesela tuvalet karışmışsa, koku varsa, bunun da bunu kontrol ediyor. Bunu kontrol ediyor. Tabii su kok pis kokuluysa, nabzamanın caiz olmuyor. Yüz Gamak farz. farz. Hemen farza başlamıyor. Hemen farza başlamıyor. Çünkü farzlar, çok önemli farzlar. Eğer bir farz olmazsa, olmuyor. Tekrar gerekiyor. Bunun için namazlarda bile, Önce sünnet koyu namaza bir. hemen fazla girilmiyor namaza bir. Hemen alttaki namaza girilmiyor. Neden? E kişi dünya uğraşmış, yukudan kalkmış, yorulmuş, kafada karışık. Hemen fazla girse namaz tam olmaz. Önce rölandevi çalışıyor araba, soğuk kadar rölandevi çalışıyor bence. Önce sünnetlere giriliyor. akşam namazı hariç, akıdar olduğu için. Önce sünnete giriliyor böyle, rölandevi böyle, bir alıştırma namaza alıştırma. Ki bu sünnete alışınmada hata eksi olsa bile ama fazla olmadığı için affoluyor böyle. Yani farzlar günün direktleri farz. Oldu. Önemli bunlar böylece. Onun için önce suyet kılınıyor böyle. Abdest bu şekilde önce el yıkanıyor. Ondan sonra ağza su veriliyor. Sonra nasıl su veriliyor. Artık raplar verildi. Hepsi de böyle el raporunu verdi. Tamam, su normal dedi böyle. Ne soğuk ne çok sıcak dedi. Avuz tadını raporunu verdi. Bunun raporu verdi. Su temiz diye. Yani, eee tahliye edili su için ver edildi. Üç kontrole geçti su. Şu sıra geliyor yüzü yıkamaya. Meram veriyor. Sağlıklı, silü, vücut hüküm ayetiremeyelim. Sağlıklı, silü, vücuttan. İzniniz yıkayınız yüz. Yüzün neresi? Bunun tabi bir hadurdu var yüzünden de, sınırı var. Uzunlamasına tül dönüyor buna. Saç bitiminden, olması gerekli saç bitiminden, çene altına kadar. Eline de iki kulak arası, yumuşana kadar böyle şey. Yüz dönüyor bunlara böyle. Sırık kulağın altında yumuşak olmasıyla yıkanması gerekiyor bunların da. Tabii yüzde kaşlar, büyük erkeklerde Bunların da Sakalda serse sıksa üstü yıkası yettiği yere, yıkaması gerekiyor bunların da. Birnası böyle e, göz çukurlarının da, göz çukurlarını güzel yıkması gerekiyor. Abdeste fazla olduğu için. Bir kimse alırken yüzünü yıkarken, eğer güzelce bir defa yıkarsa kazene geliyor. İkincisi, süresi sabr alıyor. Üçüncüsü, sabr alıyor. Eğer iki yıkayışta Üstün göre bir suya atıverdi, yıkayıverdi. Tam yıkayamadı, bir kuyarı kaldı. Ancak ikincisini yıkandı. O zaman fazliliğe geliyor. Ama sünneti sen yoksun kalıyor. Demek ki bakın sünnetler bunun için lazım muhteremler. Sünnetler bunun için lazım sünnetlerle böyle. Yani bazıları günümüzde, efendim işte, Kora göre bir yaşarım diyor onlar böyle. Bakın bunu sünnetin şeyi böylece. Bir garanti böyle, Garanti altına aldığı böyle sünnetten farzı. Gareneti altına aldığı Demek ki bir kimse abdest ki alırken yani, yüzünü güzel yıkarsa, ilk günü güzel yıkarsa kuru yer kalmamak şartıyla farzı geliyor bence. İkinci cekli şey sünnet oluyor böyle. O da sünnet sahibi yazılıyor. Üçüncü sünnet, o da yine sünnet sahibi, o da yazılıyor. Kişinin eten sahibi artıyor, kabarıyor yani sahibi, kabarış Sıraya geldiği için işte, elleri yıkamaya, Elleri yıkayma sıraya geliyor. Sağdan başlayarak tabi sünnet tabii. Sağdan başlayarak sünnettir. Sağdan başlayarak da Önce sağ ele, avuç sağ alınır. Alman su. Az olup da eğer düzgün damla damlanmazsa bir damla bu yıkamaya geçmiyor. O zaman mers hükmüne giriyor. Yani silme hükmüne giriyor. Mutlaka avucu alman su bir iki dam damlayacak. Yani fazla bir damlayacak böyle. O zaman bu yıkamak bile geliyor böyle. Su almanınca sahiline almakta su ile yıkanacak böyle. Ne kadar? Vela bir yolu meal merafiki. Bilelim merafiki. Merafik dirsekler. Dirsek Yazın biraz daha kolay dirsek yıkamak. Kışın biraz daha zorlaşıyor. Neden? Kışın insana genelde kalın bir şey giyiyor. Hırkalar, şunlar, kaza, maza, kolu, şelebele, kalın oluyor. Bundan sıvayınca da tam bir ses sıvarmazsa, yani bir sesin yarısı yıkan ses yıkanmasa abdest olmuyor. Bir bu i fıkrıda bir kural vardır. Gaye, mugaye dahil diye gaye, sonuç mu? buna daha önce tembileceğim. Yani girişsenin tam yıkamışı geldiysen yani yıkanacağım. Hatta mümkünse daha yukarı çıksın, daha iyi. Daha iyi. Ya yani bu giriş yıkamışı gerekiyor böyle, ellerde. Önce sağ el, bir defa var yıkandı. Bir iki teyze, tam yıkanırsa, parseliyen geldi. Orayı kurtardı. İkini de yıkıyor, bu sürenci sevabı olmaktan. Üçünün de sürenci belli olmuş oldu. Çok acildi atlıyorken, acildi atlıyorken sürekli sürekli hemen bu çok acil yapıyor eken acil yapıyor eken ben şimdi bir su hemen yap verebilecek. Üşüne de kurtarır ama sünsa bundan mahrum kalıyor. Yoksa kalıyorlar böylece. Sonra sıra geliyor söyle yıkanmasına. Sonra su soy, yıkanıyor bundan bir sae yapıyor. Şimdi bu da böyle hikmeti muhteleme bakalım. Ne yapıyor? Bir el öbürünü yıkıyor, yani son el sağa yıkıyor, sağ el yıkıyor. Bu da neye benziyor? Bu din kardeşliğine benziyor, hadır şeridi bile buyuramazsınız. Din benziyor, kardeşliğe benziyor Nasıl ki, bir el öbürünü yıkarken yardımcı oluyorsa, bu din kardeşliğine bir örneği bu böylece. Bir Müslüman kardeşin bir yere bilmiyor, ona tarif etme konu. Gözde yardımcı olmak. E, kaldıramanların yaşası yardım etmek, bilmediğini öğretmek böyle olması gerekiyor. Yani bir elbini yıkaması böylece. Bu örnek olmuş ya böylece. Su el, sağ, suyu aldığım sahibini yıkaya böyle. Dirseğe geçecek muhtemelen. Yani dirseğe geçme dirseğe garanti olsun. Su el yık üstleri yıkanacak. Sıra şimdi başın yıkanmasına Başta bir yıkanmıyor, mes deniyor buna. Vela biliyor, vemsahu biru süküm. Vemsehu, mes ediniz başlarınızı. Mes. Ne diyeyim mes? Bir şeyi ıslak ile sıvazamak. Sıvazamak, mes deniyor böyle. Yıkamak değil bence. Neden baş yıkamıyor acaba? Eğer baş yıkanması farz olsaydı, işimiz zor muhtemel. E, bir kimse kışın karda, tipi de şapzoluyor dışarıda. Habzoluyor, çadırvanda. baş yıkasak ne olur? Hemen grip oldu orada. Hemen grip oldu. Orada. Susak başta da. Hele hanımlarımız, hanımlarımız hele günde beş tane yıkasak başını musluktan ne oldu kadınlar? Devamlı grip olur, şişi olur. Bakın İslam koruyuna bakın bu şekilde. Başlar mehs ediliyor. Ediliyor. Ne kadar en başlayan mehs gerekiyor? Tamam mı acaba? Bu tabi ayet-i kere bilirmiyor. bu şekilde. Hanifi meselelere göre başın dörtte birini mehs edilmesi Başının dörtte birini mehs edilmesi farz. Bir kimsenin mesele önünde yara olsa, bir şey yapamazsa hakları yapar. Önü yapmak bu sünnettir öndeki yapması. Ama olur ya ön tarafı mesela yara var. Ön tarafı banttır, şudur budur. Bu ne yapar? Arka tarafını. Ama mutlaka ne gerekiyor? başın dörtte birmesi gerekiyor. Dörtte biri. Peki nasıl bunu ölçüyle baş dörtte biri acaba? Var mı ölçüsü? Her insan avucun işi dörtte bir karı insan. Kişisinin başlığı büyükse avucu büyütür. Başlığın. İlginç ise elinin avucunu tam ıslattığım içerisine koydum, o da olmuştu. Böyle. Biraz da gezirde mi ne olur, daha garanti olur muhtemelen, daha garanti olur muhtemelen. Ama kişinin işte, lavaboda muhtemelen alttan tutsa, üstten ıslanmasa, ıslanmasa, o zaman eksik kalmıyor. Avuç tam ıslanacak, ıslanacak, öne konulacak, önden başlayacak. biraz da oynatırsın, oynatırsın ne geldi? Hanefi'de dörtte biri. Şafi'de başının bir yüzü Şafi'de. Yani az bir kısmı bile mesle Şafi'de geçeli oluyor. Maliki Hanbeli'de ise isti abim mesle deniyor. Başının tamı mesle oluyor. Başının tamı de başın yani Maliki'de biraz daha bu, hüküm bu şekilde. başın tamamı mesle başın tamamı. Buna dönüyor istia bilmesh. Demek ki bir maliki eğer başlığını tam mesetmese etmese haddisi olmuyor namuzda olmuyor muhteremden. Hanefi değilse nedir de, Şafi'de o da sünnettir ama yine böyle şey, sünnettir böyle şey. Demek ki bir insan Hanefi'de olsun, Şafi'de olsun eğer başlığını tamını mesedersen hem fazlana geliyor, hem süretine geliyor çiğ sevap çiğ de kalkıyor daha güzel bir şekilde baştan tam mes nasıl yapmak gerekiyor bunu içi el avucu ıslatılır baş parmakla işaret parmağı dokunmaz Üç parmak bir avuç içi baş parmakla inşaat dokunmaz Üç parmak avuç içi böyle önden baştan böyle dokunur böylece arka bir gider bu şekilde böyle. Tek öne bir gelir, baş, iştahat balı böyle, iştahat parmağıyla o işini yıkar böyle. Baş parmağıyla işini yıkar, tersine de ensin meselenin tabii, iştahatlar böyle. Bir çırpıda çıkıyor bir şey olabilir. Demek ki önce, ıslatın iki avucunun avucu, tamamını. Bir de arkada üç parmağı ıslatır. Olması ne yapar? Baş parmağıyla iştahat parmağıyla dokunulmaz başlar, bunları kaldırır ikisini. Kaldırır. 3 parmak avuç şişe böyle. Önden başlar. Tam dokunarak böyle. Yavaş yavaş arkaya gider. Bir de önünü çeker. Çeker. Olur da daha güzel çekmesi böyle. Bir de öne çeker. Üç parmak kullanılmıştır burada. 2 parmak kullanılmadı böyle. İşaret parmağıyla parmağını içini yıkar böyle. Kırı karını. Baş parmağınla parmağını dışını böyle. Üç parmağın tersine de enseyi mers Bu ne oldu? Dört mesleğe göre abdülhamid tam oldu bakın dört mesleğe göre ben mesleğim. Yani kim bir şeyi tam yapmak isterse bunu yapması gerekiyor bence. Hem Hanefi'de de sünneti bu, şahide sünnettir bu, bayk farzdır farzı de bu. Yapma gerekiyor tabi. Bunu yapması şart mı gerekiyor bununda? Sonra sıra geliyor ayakların yıkanmasına elam büyüyor. Ve el er jüleküm. Ayaklarınızı da. Buradaki bab atif. Falsili atılıyor bunu aletliyede, şafide. Ayak parmakları da sık olduğu için ararsan su kolay geçmez. Ayak parmakları mı hatırlıyorum? Ayak yıkaması çok önemli. Ayak yıkaması da abdeste. Ayak parmakları bitişik bir böyle. El parmağı gibi değil böyle. Sık olduğu için ararsan girmez böyle. Özür olarak Ayaklar arası yıkamak gerekiyor. ayak parmak. El parmağını beli, yıkamak aralarını böyle. Su girmesi gerekiyor, yıkaması gerekiyor. Yine ayakların tabanı altı biraz kertlikte olur böyle. Çıkıntı olur böylece. Hemen buna su işlemez, arasına girilmez. Biraz kışın su daha donar, yoğun olur. Hemen işlem içerisine Olma gerekiyor. Nereye kadar? Veyla büri İleli Ke'abeyni İleli Ke'abeyni Kab çıkıntı anlamına geliyor, yani topuk kemiklerine kadar. Yalnız topuk başka mutfağında ökçe başka, ökçe var topuk başka. Nedir topuk burada? Kabları burada. Ayak iki yanda iki kemik vardır böyle ayak. bilekten sonra iki kemik vardır bunlara. Bunlara kabı bunlar yontar baya. Yani bu kemik çıkması gerekiyor ayakta çıkması gerekiyor beli eğer ayağın alt yıkamakla yıkanmakla beraber, eğer kimse yıkanmasa abdest yine eksik kalıyor, olmuyor. Zaten. Ayakta böyle. Demek ki yukarı çıkmak gerekiyor, yukarı çıkmak gerekiyor. Ayağın ve biraz kertik mecrü olabilir. arasında olma olmak gerekiyor. Gerekiyor bunları, gerekiyor. Maliki mezhebinde olmakta farzdır. Her uzuvu yıkarken olmak farz. Malikide olmaktır. El yıkadı, bize olması gerekiyor. Her olması gerekiyor. Hanefi'de, şahide bu sünnettir bu. Sünnettir, olmak tabi. Nedir olmak? İşi garanti almak. El yıkadık. Hemen yıkadık. Bir yıkadık, bir olmak böyle. Tekrar yıkadık, yine bir olmak bu. Tekrar olmak bu şekilde böyle. Bu nedir? Halif'e de sünnettir. Kâbe de sünnettir. Halif'e de farz veriyorlar. Bunun için bu anda özellikle gösterelim inşallah. Her uzvu abdestte bir de ovumaya dikkat edelim. Aynı şey gusülde geçerli. Ovumak da. Dikamdan sonra ovumak da böyle. Böyle de kure kalmaması için bir garanti muhtemelen. Yani son üretiş bu böyle. Son bir kontrol ver, Denetim ver. O muhtemelen böyle Bir de muhteremler abdest alırken suyu da israf gerekiyor. Bir gün sahabeden hadis saat Hazretleri abd alırken Resulullah'dan geçiyor Aleyhisselam Hazretleri. Bahti ki hadis-i saat suyu biraz fazla harcıyor. Arkadaşlar durdu. Ya saat muhazin serfi. Neden bu su israf dedi. Sordu. Ne bu israf? Ya saat. Hani sordu yarısı yolda aptisi de israf olur mu? Yani ölmek için de sordu ki, evet dedi. Akarsuken apta olsan bile yeni israf olmazmış, yetmedi israf. Akarsuken alsan bile israf israf yani. bilemem. Demek ki apta bir kende e, görmede tabii suyu ancak zorunlu ancak kullanılıyor bazı yerlerde. Denen tabii su akıyor musluktan. Fakat musluğu çok açmamak gerekir sona kadar mutluyum. Yani çoğunluk bakıyorum böyle. Mus açıyor, sona kadar açıyor musluk böyle. Sona açılıyor, şapur şapur. Hem üzerine sıçıyor, su alırken. Sıçıyor. Su israf oluyor. bu Yani su israf etmekte bu da abdestin en azından mekru oluyor en azından böyle. para olmasaydı mekru oluyor yine bunda. Bir gün sahabeler peygamberle beraber bir sebe giderlerken yolda sus kaldı bunda. Su yok. Yani orada da su yok. Demeler susuz, sahabeler susuz, abuzlamışlarında su yok tabi. Mühendik Peygamber Aleyhisselatü iki kişiye, biraz saliydi. Giddiğine tarafa bakayım eğer su bulursanız veya da su götüren birisini bulursanız onu buraya getirin. Evet. Gitti buna baktılar. Bir yaşlı kadıncağız devresi üzerinde iki kırba su var. Yani iki kap su. Onları kırba dediğimiz deri kaplar. Tupundan. Bir önüne koymuş önüne. Arkasına koymuş. Kadın sudan geliyor. Sonra kadına nereden suyu aldın yakın su? Bakın cevap şu dün bu saatte suyun başındaydım. Dikarım. Dün bu saatte, dün bu saatte suyun başındaydım. Ondan geliyorum. Çok uzak. O halde gel der, gel derler seni istiyor. Onu götürelim. Tabi kadın gelim mecburi, gel oraya. ya. Niyeymiş bir kırıp indirtiyor oradan. Şimdi turlunların su doldururken boyun kısmını dolduruyor böyle bu bağlanır, sonra koldan harcadığında su böyle, kolda bağlanır böyle bir şey. Devamında bir kap getirtti oraya böyle, oraya oradan sonra su koydurdu, İkenin üstün içine koydu, tabi başladığı su, tasarlaşma başladı kapta. Su içten içti, devlet sulandı, kapta dolduruldu ama su bitmiyor, bitmiyor böyle şey. Bu tabii ne? Bir mucize. E nasıl oluyor bu mucize acaba muhteremler? Aslında muciz yoktuğunu öğretmek değil muhtemelenler. Muciz yoktuğunu öğretmek değil. Ancak insana ulaşamadığı bir yöntem var. O burada merdan bunu yaratıyor burada. be. Nedir bu? Nedir su nedir? O kişiye düzeltme birleşim yok. Su. Su bir şey birleştirmeyi buluyoruz burada. Merdan bunu birleştiriyor, onu da bunu birleştirir, su çalıyor bu şey. Bence. Yine tepem artan suyu kadına verdi. Kadın gitti. Şimdi bakın muhtemelenler... Benim ara sıra bu aklıma geliyor bana. Aplı alacağım zamanlar, duş alacağım zamanlar, hatta elimi yıkayacağım zamanlar, bir bardak kaplı yıkayacağım zamanlar benim aklıma bu kadın geliyor bana. Geliyor böyle şey. bu saatte, dün bu saatte suyun başlayan biri. Bu kadar bu suyu daha gidecek kabilesine. Nasıl bu suyu harcayacak? Nasıl harcayacak? Yani insanın kaşıma gerekiyor burada. Bu da muhtemelenler abdus alırken abdest alırken ara vermemek gerekiyor. Bana diyor denilen mübalat. Teşekkür bir şey yapmak abdus alırken böyle Bu da sünnettir bu da. Ara vermemek gerekiyor. Bazen mesela yüzünü yıkıyor, biraz konuşuyor. Elini yıkıyor, biraz konuşuyor. Bu da mekruh oluyor muhtemelenler. Mekruh oluyor. Mübalatı yapmama gerekiyor. Yine biri de Abdülis ibadet olduğu için Abdülis esasında dünya kelamı da konuşmama gerekiyor. Yani Abdülis öyle fazla konuşulmaz. Ancak çok mühim bir şey olursa, kısa bu anlatı söylenir, bunun dışında konuşmama gerekiyor. Tabi bilenler Abdülis duaları vardır. Bunu okulda. Bilmeyen ne yapar? Her uzunda besmeğe şeker kelime getirir. Getirir her uzunda Kemer getirir, beslenir şeker, bu da bunun iyi geçerli olur. Bunu yapar. Demek ki, albi kendde dünya kelimi da konuşmamaya gerekiyor. O da bir ibadettir. Abdest de faydaları var faydaları da var bunun için. Ya da şu Ali inne ümmeti yudamne yem yani kıyameti. Bu diye Ali İslam meteleri, ümmeti. Benim ümmetim diyor bak. Ümmetim diyor. Hiç şaşırtıcı değil. Kıyam gününde bunlar davet olacaklar. Gurre muhacceline. Gurre muhacceline. Gur yüzleri parlayacak böyle. Muhaccelin el ayakı parlayacak o şekilde böyle. Bir Abdü'l Es'erlerinde. Kıyamet kopup da ikiz üfleyince ne kadar mevta varsa kabrinden fırlayacak Allah yaratacak. İlk defa yaratan yaratı muhteremler. Şimdi insan geçti ölüyor, beden çürüyor ama yok olmuyor mühterem, Yok olmuyor. Ne oluyor beden? asla dönüşüyor. Yaratıldığı maddeye dönüşüyor beden. Elemente dönüşüyor. Bir şey olmuyor muhterem. o beden. O korunu böyle bir şey ve evlat an yapacak. anlayacak. Anneyle mehmetle gelecekler. İnsanı bir anda canacak bedeni de. Ruh içi bedene Mezardan kalkışta beden kalkıldığı zamanlar bakın Allah korusun o telsizler ne olacaklar? Yüzleri onların kara olacak tahammül. Elleri, ayakları kara olacak yani bedeni de kara olacak bunların. Kim günlüğe abdest alıyorsa beş vakit, tabi bu dört, üç olabilir mesela, iki abdestli namaz kılabilir. Kim devam ediyorsa buyur ya peygamberimizin müjdesi, kabinet kalkınca yüzü nur gibi parlıyor, ay gibi böyle, e, on derece böyle, karşıdan parlıyor böylece. Işıl, ışılıyor böylece, el ayaktan nur gibi parlıyor, onu bakanlara bakıyorlar, tabi burada bir imrenme var şimdi, gülpte etme böyle, ah ne mutlu bana ben, ne mutlu. Kalbiden kalkışta o zaman çok orası karanlık oluyor muhtemelen. Zifre karanlık olacak evvel. Gözü görmüyor evvel. Görmüyor. Demek ki kimin nuru varsa nasıl arabalar araba, ısıya giden araba nasıl gidiyor arabada? araba orada? Kendin fardarına giriyor. Fardar bozulmuşsa oluyor kalıyor araba. Gidiyor evvelize. Bu için adı cemaatimiz yani hapsalmaya ve Üşenmeyelim, 3 tane kabriyen kafanı olacak elimizde. Bir de adlı cemaatimiz sağlık açısından da bedenimizde muhteremler noktalar böyle biyolojik noktalar var, Aktif noktalar bedenimizde. 700 tane. Bunun altı önemli. Bu 66'nın 61'i altı azaldırlarında. Hapzı alınca bu akupunktur noktaları ne yapıyor noktalarından? Fahret'e geçiyor bunlar, geçiyor bunlar. işte. Yüze bağlı ayrı böyle. Mesela medya çalışması, idrar yolu çalışmaları, şunlar bunlar hep ayrı bunlar böyle. Yani beden mi dengeleniyor, enerji atıyor fazla bedenden, elektriklerimi atıyor. Bunun için benim bir insan bir şey kızdı, öfkelerini sinirlendi. Nedir bu? Elektriklenme. Açıkçası bunu su atar bununla işte. Hev abzalaması gerekiyor. Yetmedi? Duş alması gerekiyor. Bu su yapması gerekiyor. Yani günde beş defa. Bu akbuzun noktaları ki altmış en önemlisi bunlar bedende. Bunlar uyarılıyor bunlar, buna fatigue geçiyor. Bedende ki bu noktaları dengeliyor ben. Yani bedendeki sistemler çalıştırıyor böyle. Yani kalp dolaşımını, sinir sistemini rahatlatıyor. Bütün böyle bir rahatlık bir bedenle. Yine su, abdest ayırtın su muhtemelenler tansiyonu da düşürür, tansiyonu da böyle düşürür. Biraz da soğuk su. Sonra ateşi yüksek insanın bu da biraz tansiyon düşür, ateşi düşürür. Tabi tam düşürmez. Yine başarısı varsa bunu hafifletir. Yani sağlık içinde abzanmak insana gerek yok yani Namaz kıymana bile bu gerektir. Allah'ın bu emri, bu ilahi temiz sistemi. Allah'ın konu bir kural temizlik. Her insan yaratan. Mevla bunu ümmet. Tansiyonu hafif düşürür. Ateş abi düşürür. Yorgunluğu da aldır hafif. Yani dikkatle bakın bu insan İnsan fazla yorulmuş değil aşırı Aşırlarda yorulmuş. Hafif alsın. Hatta duş alsın. Büsü Hem hafif bu yani tansiyonu da hafif düşer, ateşi düşer, başarı hafirler, en yorgunluğu da giden muhteremler. Enerji, enerji atar. Yalnız bir insanda avcıya rahatsızlığı, karaciğer rahatsızlığı varsa, yine ameliyat olmuşsa, ishal varsa, yaşlıysa, bunlara soğuklu, biraz zararlı, ılık su lazım onlara muhtemeler. Biraz da ishal olanların soğukluğu aptanmaları da zararlı muhterem bunların ılık olması gerekiyor. Demek ki abciğer rahatsız olanlar, karaciğer rahatsız olanlar, yine ameliyat olanlar, karat olanlar, yaşlılar ve işte içsel olanların soğuk su kullanmaları bunların, bunların zararlı ılkısı lazım bunlara. Ama bir insan kabız ise soğuk su, yakın, soğuk su yıkamak, bu kabızla falı samut yani kabızla da, da böyle. Soğuk su yıkamak bunlara da. Doğru babamın 50 yıl önce şimdi tam hatırlamıyorum şimdi onun da mekke Mükerreme'ye bir Fransız doktora gelmişti. Fransız doktor. Araştırmacı doktormuş. Bu doktor Cezayir'de kalmış. Yani Cezayir Fransızya'ya bağlıydı. Sömürge yana. Bu doktor hastanede Müslüman hastalarına bakıyor. Tam değil ama çoğunluğu belli vakitlerde Lavabi'ye gidiyorlar. Bir temiz sistemi yapıyorlar ona göre. Dikkatini çekiyor. Hiç görmediği bir temiz sistemi yürkenikini. Bunu kendimize anlattı muhteremler. Altın'ın karşılığında bir bir gece Araplar tarafı anlattı. Ben orada bulundum orada. Hatta bu doktor Müslüman olmuş. Orada aldı. Muhterem ben Aldı kendi muhterem aldı burada. Hiç gelmesine Abdes bak siyah bulunuyor terenler, siyah bulunuyor böyle şey. Araştırmacılar dikkatini çekiyor, bakıyor Müslüman hastalar günde belli vakitlerde bir temiz sistem yapılar böyle Ama hiç dünyada eşi olmayan bir temiz sistemi ama. Ağzını üç sefer çalkılıyor, burnun üç sefer çalkoluyor, yüzünü yıkıyor. Bilhassa ayak temizliği, ayak temizliği böyle yani işte. şey. Tabii se orası da, ayak yıkılıyor, yıkayayım bakayım. Bunlar sonra ne yapıyorlar diye böyle. Bakıyor, tabii hastaneye açtığım varmış, oraya gidiyorlar. Böyle ıssız, tenha bir yer, namaz kılıyorlar. Çoğunlukla cemaat yapıyorlar. Bir öne geçiyor. Ona göre bir komuta veriyor. Yal kap komuta. Böyle huzurlu, sakin, temihursal bir ortamda, atmosferde bir ibadet ediyorlar burada böyle şey. Bunu görünce, İslam'ı incelemeye karar veriyorlar tabii. İslam'ın içine karar veriyor. Düşünüyor ki abdest bu temizlik sistemi gerçekten insanın buluşu değil bu belediye. Böyle. Biraz ayak temizliği böyle. Ayaklar temizlenmesi bunlara vereceğim. Yalnız bunun kafasına bir şey takılıyor şimdi böyle. Abdestten her uzu yıkandığı halde acaba baş ne yıkanmıyor. Bu bunun kafadan takılıyor. Fakat bunu kafanı takıyor, düşünüyor, gene bunu kendi çözümlüyor bu kendi kendine. Evet doğru diyor böyle. Evet diyor Cezayir sel iklim, burada baştıkanabilir. Ama sivil Müslüman var. Ben nerede Müslüman var diyor böyle. Onlar baştıkan ilgilenmen kalkar olsa diyor, kış ne yapar bunlar, bunlar ben? De. Bunun da tabi doğru görüyor. Ve muhteremler Fransız çevrili bir Kur'an-ı Kerim araştırıyor, inceliyor. Mühtelik Müslüman oluyor muhtemelen Müslüman olmuş. Ve o sene ömreye gelmişti. Mekke'nin ömreye gelmişti BNC. Ama emin olun ki tam Müslüman. Tam inanmış BNC. Böyle. Ağırıyor anlatım anlatılmıyız. Bitti galiba. İlliyata da Fatih.